Günaydın bir dolapta hoş geldiniz. Günaydın Türkiye'de hiçbir sorun yokmuş gibi dünyada her şey yolundaymış gibi yaptığımız çocuk kitapları programı bir dolap kitap başladı. İki isimli kedi ile başladı kedi öyküler kedi öyküleri bir adlı bir serinin ilk kitabı bu kırmızı kedi çocuktan çıktı Linda Berry yazmış Steven Lambert resimlemiş. Türkçe'ye çeviren de Meral Alatan. Bu aralar ne çok kedi kitabından bahsettik değil mi? Evet. Yine bir kedi macerası. Bu kedinin adı Kedi. Hikayenin kahramanı Kedi. İyiymiş. Ee, Korelindeki kediyi hatırlattı bu da bana. Evet. Ama aslında bir adı varmış bu kedinin bir zamanlar. Ama birkaç hafta sokakta yaşadıktan sonra Hı. ismini unutmuş. Ayrıca eskiden Kendine ait bir sepet işte bir kapıdan girip çıktığı bir evi e, varmış. Sahipleri bir gün her şeyi toplayıp gitmişler. Kedi de sokakta kalmış. Kediyi almamışlar. Anladım. Ee, Hay Allah. Evet <gülüyor> bir sürü e, kedinin köpeğin başına gelen bir durum bu. Onu istemediler diye bir cümle var. Böyle çok evet, ağır bir cümle evet. değil mi yani hani kısa, net ve ağır. Evet. Sonra o yaşadığı evin etrafında dolanmaya devam ediyor kedi. Başka insanlar geliyor, taşınıyor ama onu onun kapısını kapatıyorlar ve onu istemiyorlar. Yani kedi besleyen bir aile gelmiyor oraya ve. Yani kedi... şeyi anlamak benim için her zaman çok zor. Hayvan sahibi yani bir hayvanın sahibi olduğunu zannetmek mi? Bu fikre hiçbir zaman alışamadım ama. Evet bir hayvanı terk etme fikrine herhalde hiç alışamayacağım. Evet, yani. Madem onunla evet. bir arada yaşıyorsun, yani, besliyorsun, evet. yemek veriyorsun nasıl geride bırakabilirsin değil mi? Ve kedi ne yapsın? Yapabileceği bir şey yok. Hayatta kalmak zorunda ve hayatta kalmayı öğrenmek zorunda. Giderek işte bu konuda ustalaşmaya başlıyor. Saklanmayı hmm. öğreniyor. İşte yağmurlu havalarda nerede duracağını, güneşli hmm. havalarda nereye gireceğini öğreniyor. Her hava koşuluna uygun bir yer belirliyor mahallede. Gizlenebileceği kuytular buluyor. Yiyecek arama kısmı tabi zor. Bazen çöpleri karıştırıyor. İşte sağda solda işte düşmüş yemek parçaları buluyor. Çok cesaretini topladığında ya da çok aç olduğunda başka kedilerin işte kedi kapısı olan evlerin içine kadar girip başka kedilerin hmm. yemeklerinden yani. çalıyor. Evet. Ee, mesela Kızıl Şimşek diye başka bir kedi var. Vay, ee, vay, vay. Onunla hiç anlaşamıyorlar. Kızıl Şimşek işte bayağı mahallenin belalısı diyebileceğimiz yani bizim kediyle hiç anlaşamıyor. Bir kere e, hatta saldırmış ee, kulağını bile yaralanmasına neden oluyor. Ama e, sahibi ona Pompon diyor. <gülüyor> Ay Allah. Im. Ha tamam bu kedinin kendine taktığı isim yani. Ya, ya da işte ha. diğer kedilerin ya da mahallede Anladım. bilinen adı her Pompon, Pompon pom geldiğinde sahibi umurlu <gülüyor> ya ve sürüne sürüne gidiyor. Ee, ama bizim kedi e, hiç e, yıldızı barışmıyor ikisinin hmm. de birbiriyle. E, pomponun işte yediği yemekleri kokular işte üstünde pisi yazan bir kabı var yumuşak minderi var e, bizimki uzaktan yani yanına bile yanaşmaya e, cesaret edemiyor ve bir gün Rose isimli bir kadınla karşılaşıyor e, o kadar aç ki yine çok aç olduğu bir gün e, işte kaçıyor kızıl şimşek onu kovalıyor bir yerlere giriyor e, kuşların işte yemek eşelediği bir yer buluyor ve Yere düşen bir yemek parçasını yakalayınca tam yerken bir ses duyuyor. Gel pis pis ediyor. Emin olamıyor. Bir süre sonra bir bakıyor ki Rose isimli bir kadın onu çağırıyor ve sana dedim hadi gel diyor. Ve bu şekilde bir dostluk başlıyor aralarında. İşte Rose'un bahçesinde evinde takılmaya başlıyor. Kedileri çok seven bir kadın. İki tane küçük yeğeni geliyor bazen. Onlar da çok seviyorlar kedileri ve bizim kedi ve güzel oraya yerleşiyor ama bazen çok yorucu olmaya başlıyor. Çünkü çocuklar e, çok yoruyor onu, oyun oynuyorlar. Sürekli, o da onları memnun edeceğim diye sürekli her istediklerini hmm. yapıyor. Sonra köşe bucak kaçmaya başlıyor. Çünkü asla o evde uyuyamaz hale geliyor. Sürekli bir oyun var. Bu arada e, benekli bir kedi olduğu için e, roz ona hadi gel benekli surat diye ilk hmm. gördüğünde. Sonradan işte ona kısaca benekli demeye başlıyor. Kitabın ismi iki isim mi? Kedi. İkinci ha, işte isim evet. nedir? Ha. E, i̇kinci isim şöyle ortaya çıkıyor. Unutulan e, ismi hatırlamak değil yani. Hayır. O, ha. o, o, o geçti. geçmişte Anladım. kaldı. O unutmuş artık. O başka bir hayat onun için. E, Rozun evinde o çocuklarla o kadar oyun, o kadar heyecan, hareket beneklini tabi canına tak ediyor bir yerlerde dinlenip uyuması lazım çünkü kediler çok uyuyan hayvanlar Ay ya aslında. Ya. galiba biz de öyleyiz aslında çocuklardan <gülüyor> yana bir derdimiz var ya bizim <gülüyor> neyse ee? kedi işte bahçede çitte delik bulup çekip gidiyor sen ne yapacaksın i̇şte. <gülüyor> böyle dolanıyor bahçeye çıkıyor çocuklar bahçeye geliyorlar bu sefer hala onun peşindeler Neyse çitlerin arasında böyle ufak bir aralık buluyor. Sadece kedinin geçebileceği, çocukların geçemeyeceği kadar büyük, yani bu ufak bir evet. aralık işte. Başka bir bahçeye giriyor. Orada da Wilfred adında bir mantar araştırmacısı var. Mantar araştırmacısı. Evet yani mantarlarla ilgili bir araştırma yapıyor. Çalışıyor, yazıyor, okuyor. Yalnız yaşayan bir adam ve içeri gelen işte bu kediyle Arkadaşlık etmeye hı hı. başlıyordu. Mantar koyuyor Ve e, bütün gün işte adam Wilfred orada çalışırken mantarda e, koltukta uyuyor. İşte yemek vakti geldiğinde e, yemeğini yiyor sonra gidiyor dolaşmaya. Yani hareket etmek istediğinde Rozun evine gidiyor ve böyle bir <gülüyor> çok güzel bir e, denge tutturuyor. Yani konforun alası yani. E, Wilfred'le tanıştıktan sonra da e, artık düzenli bir programı vardı diye kitap devam ediyor işte. evinde ilk kahvaltı, Wilfred'in evinde ikinci kahvaltı. <gülüyor> Wilfred'in sağlanan koltuğunda uyku, saat 10 gibi Rozun evinde yürüyüş, saat 12 civarında Wilfred'in salonunda salınma. <gülüyor> Rose'da süt ve atıştırma, Daisy ve Darren'la oyun, süt ve öğlen yemeği yani sürekli yemek yiyor. <gülüyor> Rose'da ilk akşam yemeği, Wilfred ikinci akşam yemeği diye tabii şişmanlıyor giderek. Tabii. Ee, peki bu ikili yaşam nasıl sürüyor, nasıl devam ediyor diyecek olursan günün birinde tabii kediler çok meraklıdır ya. Aynısını insan yapsa ne ağır konuşurlar arkasından ha. <gülüyor> <gülüyor> evet yani psikolojik olarak yani çift kişilikte diyebilirsin. İşte çoklu e, kişilik evet, evet, bölümmesi yani, mi denir nasıl denir? Yok canım hani başka aslında iki ailesi var. Ve hani ha, evet. çok başka bir durum yani o. <gülüyor> aynen benekli evet. mantarın da benekli mantar diyelim. E, aynen öyle iki yaşantısı var. Çok güzel iki tarafa da uyum sağlıyor. Ve e, günün birinde başı derde girince... Başına bir şeyler geliyor, yani. işte Rose ayaklanıyor, Wilfred ayaklanıyor, herkes kendi kedisinin He. peşine <gülüyor> düşüyor ee, ve olaylar gelişiyor. Yani sonra tatlıya bağlanıyor tabii, yani çok kapsamlı karmaşık bir kurgu yok ama hı hı. E, kedilere e, kedileri daha yakından tanımak istiyorsan ya da kedileri tanıyorsan e, okuduğunda ha evet işte benim tanıdığım kedi de aynen böyle diyebileceğim bir kitap. <gülüyor> ya hiç daha masum şeyler anlatılmıyor aslında kedilerle ilgili. Evet herkes gerçekleri bir biliyor aslında. Yani. var işin evet. içinde. Yani ben bu kitabı okuduktan sonra bizim bahçedeki Sahfeti, bizim Sahfet diye bir kedi arkadaşımız var. Onu başka bir gözle yine görmeye başladım. Çünkü Sahfet sürekli bizim kapının önünde ama bazen bir bakıyorsun yok. Ortalıklarda yok. Sonra uzaklardan bir yerden koşa koşa geliyor. Ama o kapının açılma sesini ta oralardan nasıl duyup geliyor o da ayrı bir şey. yani Çünkü kapı açılınca geliyor. evet ee, Ya da işte ne bileyim başka kediler bir anda toplanıp gelir. Aralarında bir şeyler konuşurlar. Ee, ya da işte yemeğini paylaştığı başka kedi var mesela falan. Evet. Sonra gidiyorlar. Yok evet. oluyorlar. Nereye gidiyor? Yani gizli bir yaşantısı mı var? <gülüyor> Safet'in başka bir evi mi var diye bayağı böyle düşünmeye başladım. Ediler gerçekten ilginç Şey yaratıklar. diye bir laf var ya sosyal medyada falan rastlıyorsundur belki sende. Her kedinin bir insanı olmalı diye. Evet. <gülüyor> Bazılarının birçok insanı var. Evet iki isimli kedi benekli mantarında aynen öyle bir e, macerası var. E, kedilerin işte yani başta hikayenin başındaki e, konuştuğumuz şey işte terk edilmesi, Hı -hı. E, insanlarla hayvanlar arasındaki bu ilişki, insanların bencilliği, yani üstüne konuşulacak, düşünülecek çok fazla Kedinin şey var. Kedinin açık Kedinin uyanıklığı, evet. rahatına düşkünlüğü, çıkarcılığı. Yani e, Kedileri tanıyanların okurken keyif alacağı, tanımayanların da kedileri e, gerçekten tanıyabileceği <gülüyor> bir sevimli bir e, kısa Manazallah, roman diyebiliriz iyi buna. İyi ki tanımıyormuşum dedirtmesin de. <gülüyor> evet, e, Kedi Öyküleri. Serisinin ilk kitabı bu. İki isimli kedi. Linda Newberry yazmış. Resimleyen Steven Lambert. Meral Alata'nın Türkçesiyle Kırmızı Kedi Çocuktan çıktı. Bir kitabı armağan edelim mi? Edelim. Bir Dolap Kitap'ta, blogda bu hafta yayınladığımız zaman altına yorum bırakarak katılabilirsiniz. O zaman bir kedili şarkı. Evet. Aristo Kediler Filminden Disney'in Aristokediler filminden Everybody Wants to Be a Cat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 A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinkie-tinkie-tinkie with a square in the act. You can set music back to the caveman days. Oh, a rinkie-tinkie-tinkie. Yes, everybody, everybody wants to, to be a, a cat. cat. Because the cat's the only cat. cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody thinks a swinging cat. Oh, boy, furrows. Let's rock the joint. Ha-ha. Grow with cats. ha <laughs> ha 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet hem de çok önemli bir e, konuyla çok önemli bir e, meseleyle devam ediyor. E, şimdi ama şuradan başlayayım. E, uzun zamandır TÜBİTAK'la ilgili herhalde ağzımızdan pek olumlu bir şey çıkmamıştır bizim evet. bir süredir. E, TÜBİTAK'ın çünkü hali ortada. E, fakat bu çok özel bir iş. TÜBİTAK'tan çıkan bir kitaptan bahsedeceğim. Uğur Böceği Kapınızı Çalarsa Bir Aileye Kavuşma Öyküsü adını taşıyor. Ee, bu kitabın çok çok önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi konusunun dışında benim bildiğim Türkçe'de bu konuda başka kitap olmaması. Bize ne zaman sorulsa işte evlat edinme, hı hı. E, koruyucu aile olma e, konularında bir çocuk kitabı, çocuklara okunabilecek bir kitap var mı? Ee, çocuklarla bu konuyu nasıl paylaşabiliriz? Bir kaynak var mı diye sorsalar, biz hep işte İngilizce e, ya da başka dillerdeki e, kaynakları önerebiliyorduk çünkü yoktu Türkçe'de, çevrilmiyordu. Yani, ya bir, bir çok az sayıda çeviri, ha, çok az sayıda vardı, çeviri ama vardı ama çok hani, da yok. yapılmış, yani böyle iyi nitelikli, hani burada üretilmiş bir iş e, yoktu. E, bu kitap bu konuda hı hı. evlat edinme, koruyucu aile olma vesaire e, konularında. E, kitabı e, hazırlayanlar e, Profesör Doktor Neşe Erol, e, Salim Keskin gözle birlikte e, metnini hazırlamış. Salim Keskin göz çocuk kitapları yazarı. Profesör Doktor Neşe Erol Erol dedim pardon hı. Erol, e, klinik psikolog, işte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları e, ana dalı herhalde demek. Bu hı hı. öğretim üyesi ve koruyucu aile evlat edindirme Edinme Derneği pardon düzeltiyorum. Evlat Edinme Derneği kurucu başkanı KOREV'in kurucu başkanı ve kitabın resimlerini de sevgili Özlem Korçak yapmış. Şimdi kitabı, kitaptan hemen bahsedeyim. Bir işte girişi var ve bu girişi de okumanızı öneririm. Hı hı. Orayı ben şimdi söz etmeyeceğim. Kitapta bir Eda adlı bir karakter var. Kahramanımız o kendini tanıtıyor işte dünyama hoş geldiniz diyor yaşadığı evi gösteriyor ortamı gösteriyor işte ailesini tanıtıyor bir anne bir baba ve bir sarı oyuncak ayı var hı hı. bay sarı adı da zaten ve hani çok seviyor onları bunu ifade ediyor zaten görsellerden de anlamamak mümkün değil hı hı. İşte beraber neler yaptıklarına bakıyoruz işte şarkılar söyleniyor resimler yapılıyor yapbozlar oynanıyor ondan sonra işte dans ediliyor <gülüyor> ayı da dans ediliyor ayı, da ayı bütün bu etkinliklerin içinde aktif olarak var yani her karede her sahnede bay ayıyı aktif olarak görüyoruz sonra çok güzel bir görsel anlatım var yani metin de tabi ama görsel anlatım da pek etkileyici bir seferinde sokakta sahipsiz bir kedi bulmuşlar ve günlerce beslemişler anne babası gibi Tıpkı. Yani bunu anlatıyor Metin. Görselde de şöyle Baysarı bir kurbağa şemsiye tutuyor. Kenarda duruyor. Hemen orada işte kedi mamasını yiyor filan. Eda kendi şemsiyesini kedinin üzerine tutuyor. Yağmurlu bir gün bu. Anne baba da kendi şemsiyelerini Eda'nın üzerine tutuyor. Hı hı. Ee, çok hoş bir kompozisyon Çok güzel. Ee, işte Eda ailesiyle ilişkisini biraz daha derinleştiriyor. Mesela işte babasıyla kurduğu güven ilişkisi işte annesiyle kurduğu güven ilişkisi, yine işte o sevgi ilişkisi. Bütün bunlardan bahsediyor. İşte komşunun köpeği kolaysa babam yanındayken havlasın bana diyor. Mesela işte annem doktor gibi ilgilenir bir yerim yaralansa filan onları söylüyor. İşte yağmurlu gecelerde en güvenli annemle babamın arası. Hani orada uyuyorum filan. İşte oyun oynarken üzüldüğümde ne zaman ağlasam işte gözyaşlarımı silerler. İşte beni çok severler, çok öper koklarlar. Ee, işte diyor beni böylece tanınmış oldunuz ailem filan diyor. Tabii kitabın daha ortasına anca geliyoruz. Daha gelmedik sayılır yani. Hı hı. Diyor ki sonra da işte bu da Bay Sarı. Bay Sarı'nın e, ailemize işte katılma hikayesi de diyor çok heyecanlıdır. Babam çok e, heyecanla anlattı yaşadıklarını diyor. İşte Bay Sarı bir gün e, bir ağacın dalında otururken bir uğur böceği konuyor onun e, eline. Bay Sarı da Uğur Böceği ile kendisini çok yakın hissediyor bir şekilde. Ve ona gönlünden geçeni söylüyor. Diyor ki kendimi bildim bileli bu yuvada yaşarım. Ne annemi ne de babamı tanırım. Burası güzel burada bana bakıyorlar. Ama mutlu bir aile tek isteğim bu dünyada hı hı. diyor. Ve işte o sahnede mesela işte camdan bakıyor. Anne baba çocuk bir aileyi görüyor orada camdan. İşte kendisi öyle taburenin üstüne çıkmış camdan bakıyor ama falan. Sonra Uğur Böceği uçuyor. Geliyor Eda'ların evine çalıyor kapıyı babaya anlatıyor bunu. E baba da zaten diyor ki biz de diyor zaten başvuru yapmıştık. Hı hı. E, o yuvadan işte e, bir bebeğin evladımız olmasını istiyorduk. E, zaten başvurumuzu yapmıştık diyor. İşte bakanlıktan haber geliyor. Uğur Böceği onları uçuruyor oraya. Hı hı. E, i̇şte ön, önceden de e, yuvanın müdürü de Bay Sarı'ya haber vermiş. O da gece uyuyamıyor. Burada çok güzel anlatıyor o uykusuzluk sahnesi. İşte ee, hazırlanıyor ediyor çok büyük bir heyecanla bekliyor herkes çok heyecanlı ve o ilk karşılaşma anı hı hı. Yani, e, o an kalpleri birbirine kilitlenmiş yani burada öyle diyor ondan sonra annesi de e, Baysarı'ya bir hediye veriyor yastık şeklinde kocaman bir uğur böceği o zaman Baysarı anlıyor ki uğur böceği e, sözünü tutmuş hı hı. E, ve e, işte Baysarı'yı çok sevmişler sonsuza kadar onu koruyup kollamaya söz vermişler diye devam ediyor işte sıcak bir yuvası olmuş vesaire. Sonra diyor ki e, Eda. hani Baysarılı sahneler bitiyor. Eda ile tekrar karşı karşıyayız. Baysarılı'nın hikayesi işte böyle. Ben her zaman duygulanırım bunu dinleyince. Fakat herkes gibi ben de biliyorum gerçeği. Baştan beri anlattığım aslında benim hikayem. Baysarılı üzerinden aslında kendi Hı -hı. hikayesini anlatıyor. Ve bir film şeridi gibi. Buraya Hı -hı. da o şekilde çizilmiş. Yani bir film şeridi gibi. Baysarılı'nın hikayesindeki temel... E, Anları, esas anları e, burada görüyoruz Eda'yı görüyoruz hı hı. ama Bayser'in yerinde e, ve işte ondan sonra e, kendi hikayesini biraz daha derinleştiriyor bebekken bir yuvada kaldığını vesaire işte annesinin babasını aldı ve diyor ki işte bu bizim aile olma hikayemiz hı hı. hiç ayrılmamak üzere birbirimize kenetlenmişiz diyor e, ve kitap burada bitiyor kitabın hı hı. yani öykü kısmı burada bitiyor e, ardından Aileler tarafından sık sorulan sorular e, kısmında e, işte mesela çok önemli konular Ya yani Bunların çok önemli meseleler olduğunu e, deneyimle biliyorum. Hı hı. E, gerçekten çok e, zorlu e, bazı meseleler var evlat edinme konusunda. Mesela evlat edindiğimizi çocuğumuza söylemeli miyiz? Bu soru ailelerin gerçekten çok kafasını evet. karıştıran bir soru. E, ve elbette söylemeliyiz. Burada da onu açıklıyor zaten. Evet ondan sonra işte ne zaman söylemeliyiz nasıl söylemeliyiz işte biz mi söyleyelim anne baba olarak yoksa bir uzman mı söylesin yani hı hı. bu gibi sorular ee, gerçekten de sıkça sorulan sorular hı hı. bunlar ee, yani bunların da işte profesör doktor Neşe Erol tarafından yanıtları veriliyor hı hı. burada bu çok önemli bir kılavuz ee, kitabın sonundaki işte üç sayfa dört sayfa bir bölümden bahsediyorum ama bence çok önemli bir kılavuz. Evet. Dolayısıyla bu kitabın son kısmını yetişkinlerin atlamaması gerekiyor. Şimdi kitabın öyküsüne tekrar dönecek olursak ben bir süre Eda'nın koruyucu aile tarafından alındığını söyleyeceksin sandım. Sonra Baysar'ı girince işin içine hani öyle bir kurgu yapılmış sandım. Sonra tekrar Eda'ya dönünce şaşırttı beni yani orada Eda'nın da bir tür empati kurduğu yani, ee, yani onu kabullenip bu... içselleştirmesi mi, nasıl sanıyorum şimdi bu çocuk açısından da çok kolay olmayabiliyor hı hı. yani o e, onun bunu anlatabilmesi dile getirebilmesi büyük bir rahatlıkla herkesle paylaşabilmesi bu bilgiyi hı hı. annenin babanın çocuğa biz aslında seni evlat edindik demesinden daha zor olabilir. Hı hı. Ee, dolayısıyla buradaki hani bu kitapta niçin böyle bir kurgu yapılmış yani niye araya bir oyuncak ayı giriyor de, diye düşünmedim ben yani orada çocuğun kendisini ifade etmesi için hı hı. E, bir e, aracı kullanması bir başkası üzerinden anlatması falan yani onlar bana çok e, şaşırtıcı gelmedi evet. e, dolayısıyla hani iyi bir, yani bir hazırlık süreci sanki o evet. ve onu daha kolaylaştıran, daha kolay atlatmasını sağlayan bir şey gibi algıladım. Dolayısıyla bir, beni çok şaşırtmadı aslında o bölüm. Ama kitabın çok önemli olduğunu herhalde de yani tekrar etmeye evet. gerek olmayan bir bilgi. Bu arada kitabın sonunda hani anne babalar için kılavuz. bir Aha. kılavuz var, sık sorulan sorular var dedin işte nasıl. Hı -hı. Yani hem kitapta bütün bu süreç anlatılıyor, sonunda da kafaya takılanları birazcık olsun. Aha. açıklıyor böyle e, çok sık gebelik günlükleri yayınlanır bir süredir kalben hamile Aa, diye evet. bir bölüm var şimdi e, süreci geldi yazan e, annenin ismini hatırlayamıyorum De, çok özür dilerim ama bulabilirler, kalben evet. e, gebe, hamilelik günlüğü gibi diye bir başlığı var orada koruyucu aile olmak üzere yola çıkan bir ailenin bir e, Hafta hafta bu deneyimini yani. takip edebilirsiniz. Yani zaten hala hazırda iki de çocukları var ve bir çocuk da koruyucu aile olarak evlerini almak için bir başvuruda bulundular ve. Ee, bu konuyla ilgili e, girişimde bulunmak isteyenler için de gerçekten Canlı iyi bir kaynak evet. evet çünkü bütün aşamaları ne, ne yapma, kiminle görüşme gerek gerektiği sağlık kontrolleri o takipler görüşmeler gidiyorlar geliyorlar sürekli bütün bu süreci çok yakından takip et çok değil, iyi geldi çok aklına, iyi, çok iyi geldi. çok sevindim bunu hatırladığına ben çünkü aklım yani aklına çıkmıştı bu çok sevindim. Bu kitap da Uğur Böceği kapınızı çalarsa da çocuklarla bu konuyu paylaşmak için evet. yani evlat edinilmiş çocuklarla paylaşmaktan bahsetmiyorum. Çocukların bu konuda ne kadar farkında olmadan acımasız olabileceklerini ben de çocukken olduğum için çok yakından biliyorum. Yani bir çocuğun evlat edinilmiş olduğuna dair bir söylenti çıktığı andan itibaren her şey değişebilir çocukların arasında. Evet. Dolayısıyla bu kitap üzerinden o çocuğu Diğer çocukların anlamasını sağlamak için bir çalışma yapmanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, bir empati meselesi e, var burada. Dolayısıyla bu kitap çok önemli bir kitap. Çok yönlü. Ee, çok Peki da iyi çok hazırlanmış şey. olduğunu düşünüyorum kitabın. Yani metniyle, görselleriyle, e, kurgusuyla çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Anlatım yumuşaklığı, verdiği duygu hepsi çok yerinde. Ve imkanı olan herkesin, e, belki umarım ileride bizim de, e, yapmamız gereken bir şey olduğunu evet. bir çocuğu evlat edinmemiz ya da koruyucu aile olarak hı hı. E, bunu yapmamız gerektiğine de çok gönülden inanıyorum. Evet. E, o zaman bugünlük programımızın sonuna geldik. E, Uğur Böceği Kapınızı Çalarsa Bir Aileye Kavuşma Öyküsü diye kitabında adını tekrarlamış Tekrar onun. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy. Kitap dostu sizin okulu sundu.